ee, bu günde ve bu saatlerde Kur'an ve Sahih Sünnet'in ışığında İslam fıkhını görüyordu. Ve guslun adabını zikretmiştik geçen hafta. Beşinci maddeye geldik. Madmada'yı ve istinşaka anlatmıştık. Bugün inşallah beşincisinden başlayarak ifadatul mâ'i aler râsi felâthen ve tehlil eşşâr. Daha önce demiştik ki Allah ve Vesselam Cünüplükten dolayı veya da onun hanımları nifastan veyahut da hayızdan gusul abdesti almak istedikleri zaman ilk önce baştan başlayarak ondan sonra sağdan ondan sonra soldan. Ve aleyhissalatü vesselam başına üç defa sütü döktükten sonra ne yapıyor? Elleriyle saçlarını ovalıyor ki ıslansın hem deri ıslansın hem saçlar ıslansın yürkeyi l hadis ayşe radıyallahu anha thumma yudkhilu biha usul sha'rihi thumma yasubbu ala ra'sihi ilk önce bu ثلاث yani 3 tane avucu dökmeden önce ne yapıyor ellerini suya sokarak ıslatıyor ondan sonra saçlarını ovalıyor ki hem e, başın farvası hem de saçlar iyi bir şekilde uslan, ıslansın. Ve anha radiyallahu anha ayda thumma yukhallilu bi hatta saçın altındaki farva kastediliyor. ediliyor. alayhi al-ma'a thalatha baş üzerinde 3 defa su dökmek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 sünnet olduğuna dair ittifak edilmiştir. Ancak kişi şarani ise yani kişi kolları veyahut da vücudu sık sıkı bir şekilde bir kıla sahip ise o zaman eğer diyor su dökmekten okulların altı veyahut da kılların kulların kendisi ıslanmayacaksa o zaman ovalamak vaciptir. Ve hatırlıyorsanız demiştik ki daha önceden kadınlar saçları örgülü veyahut da bu çağda bu zamanda kuaföre gidip saçlarını toplayan kadınlar oluyor. Bunlara mesela su döküldüğü zaman kadın cünüplükten dolayı veya da hayızlığından dolayı çözülür mü çözülmez mi? Alimler bazıları demişler ki çözülmez bazıları demiş ki çözülmesi gerekiyor. İmam el Rahim Abdullah diyor. Burada niçin çözülmesi veya da çözülmemesini demişler. Islanır mı ıslanmaz mı? O saçlar eğer gerçekten sıkı bir şekilde bir örgü veyahut da üste, üste doğru çevrilmiş ve toplatılmışsa orada su döktüğü zaman eğer o saçlar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 dikkat etmesi gerekiyor. Ey dikkat etmesi gereken şey vücuttan kuru bir şey kalmamasıdır. Buna çok iyi dikkat etmek lazım. Ve biliyorsunuz abdest konusunda değinmiştik. Allahü Teala ve bir kişi abdest aldığını görünce bakıyor ki topuğundan birazcık kuru kalıyor ve orada diyor ki Ali vesselam yüksek bir sesle vaylun lil akabi Ve dikkat ediyorsanız burada Rafiziler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 Altıncısı ise diyor, elbed'u bişikki eymen rasi thumme ey Altıncısı, başına üç defa su döktükten sonra ne yaparak? Sağ tarafından başlayacağım. Ondan sonra sağ tarafını yıkadıktan sonra sol tarafını yıkayacak. Tabii ki bu sünnet olan şeydir. Ama soldan veyahut da sağdan veyahut da yukarıdan başladığı zaman, yani sünnete aykırı bir şekilde bu usul olur mu olmaz mı? Tabii ki usul sahihtir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 test sınavı En son İşte anlatacağız. gelecek önümüzde abdest. Burada diyor ki hadis Teala anha fa bi Burada İmam Buhari rivayet etti bu hadiste. Validemiz annemiz Aişe radıyallahu Teala diyor ki Allahu ve selam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 Su israfı yapmak haramdır. Aleyhissalatü vesselam abdeste bir mut, bir avuçla abdest alıyordu. Ondan sonra banyosunu ise dört, e, dört sağ ile beş sağ, İmam Abu Hanife'nin görüşüne göre rahimahullah sekiz sağ. Her sağ demiştik ki iki buçuk ile üç kilo arasındadır. Tamam mı? Bazı alimler iki buçuk, bazı alimler üç diyorlar. Übün Üthemin rahimahullah diyor ki, İhtiyat babından 3 kilo, 3 3 kilo pirinç vermek daha iyidir. Biliyorsunuz fitreler dağıldığı zaman, Sünnete göre aslında para değil, toplumun yiyeceği veya takutundan olan yemeklerden vermek lazım. Örneğin Temür, Alihumüsselamullahıvebarakatum. Temür Buday efendim ee, şu bu zamanda da alimler pirinç olarak verilmesini şey yaptılar. Bazı yerlerde para veriyor çünkü bu hanife'nin fıkhına göre para vermekte bir iş yok. Ancak sünnete göre para değil Müslümanların ve insanların yiyeceği yemekten verilmesi gerekiyor. Burada da pirinç olarak değerlenince İmam Ebu Üthemin ve Lecnetü Daime diyorlar ki ihtiyat babından 3 kilo vermek daha iyidir. Ancak yani o zamanki şeyle göre ölçüsüne göre bugünle karşılaştıkları zaman diyorlar ki 2,5 kilodur. Ha, o zaman bir sağ iki buçuk kilo. Yani bir mut sağın çeyreği geliyor. Tamam mı? Ee, beş sağ ise yani e, bir sağ iki, üç kilo ise yani üç litre ise 15. üç kere beş 15. on beş litre ile banyo yapması gerekiyor. On beş litrenin ötesinde başka su kullanırsa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 bu ölçünün üzerinde banyoda ve da abdeste bu ölçüyü aşan kişi israf yapmış olur. İsraf nedir? İsraf İslam'da haramdır. O zaman Aleyhisselatü Vesselam bu belirlenen ölçü ile Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyordu? Banyosunu veyahut da abdestini alıyordu. Müslüman elinden geldiği kadar banyoda özellikle şimdi bu zamanlarda üstten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 Su çok büyük bir paraya mal oluyor. Yani tahliye hep denizden geldiği için hem şirketlere ve bu şirketlerin üzerinde inşaf eden de Amerikalı şirketler çok pahalıya mal. Ancak bunu kim karşılıyor? Devlet tahammül ediyor. Şu anda mesela bir ay boyu su kullanan bir kişi belki 50 riyal bulmuyor. 50 riyal Türk parasına kadar yapıyor. 25 kuruş mu yapıyor? He.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 1500'ün yerine ha, gerçekten. Evet. Yine İmam Bukhari'nin zikrettiği bir hadiste diyor ki: "Ve an Aisha, radıyallahu anha, tane başını, başına 3 defa 3 avuç döktükten sonra ondan sonra sağ tarafını ıslatıyor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 gusül abdestini almak istediği zaman tıpkı namaz kılacağı gibi abdest alıyordu. Ey elden başlayarak ayaklara kadar. Ayakları da yapıyor. Burada diyor ki bu hadiste Meymuna radıyallahu teala anha Meymuna bint el Harid diyor ve Selamın hanımıdır. Diyor ki "Kâlet tavadda a Rasulullah sallallahu gusül abdesti almak istediği zaman tamam mı? Abdest aldı, ancak ayaklarını erteletirdi. Ey, ellerini, yüzünü tabi madmada istinşak, ondan sonra elleri yakamak, başı meslek etmek, ondan sonra ayaklarını ne yapıyor? Bırakıyor. Burada bu meymunenin hadisinde diyor ki ayaklarını yıkamıyor. ve غسل فرجه و ما أصابه من الأذى ثم أفاض على عليه الماء ثم نحر banyosunu bitirdikten sonra ayaklarını yıkadı ondan sonra dışarı çıktı. Ve demiştik ki burada alimler İmam Elbani rahimehullah diyor ki burada diyor her ikisi de kullanılabilir. Ve her iki hadiste hadis de sahih olduğu için bazen Ali satt ve selam usul abdestten önce bütün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 bu görüşte olan kişi banyodan sonra abdest alarak çıkması gerekiyor Niçin? için çünkü elif fercine değdiyse abdest abdesti bozulmuş olur. Diğer alimlere göre diğer animlere göre mesela Abu Hanife'ye göre demiştik ki kişi kişinin elif erciğine değdirmekle ister şehvetsiz ister şehvetli olsun abdest bozulmaz. O zaman ne yapar? Abdest bozulmuyorsa daha önceden abdestini aldıysa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 Ondan hoşlanarak şehvetten dolayı öptüğü için öpüyor. Ha O zaman bu Hanife'ye göre şehvetli ve şehvetsiz bile olsa abdest bozulmaz. İmam Elbani Rahim Allah diyor ki burada bu konuda ihtilaflar çoğaldığı için o zaman Müslüman şuna riayet etmesi gerekiyor. Her ne kadar bu gibi görüşler varsa da bir erkek hanımın şehvet ile öptüğü zaman veyahut şehvet ile musafaha yaptığı zaman ve elde edildiği zaman o zaman abdest alması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 Niçin? Çünkü banyo esnasında kişi eline ferci e, elini fercine değdirdiği zaman ne şehvetle değildir zaten normal olarak banyosunu yapıyor temizlik he temizlik babından Dolayısıyla ikinci bir abdest alması sünnete aykırıdır nus. Var mı? yok o yani peş peşe değil vakitle vakit arasında Örneğin şimdi mesela abdest ab, e, ölen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 ibadet için alınan namaz, abdest ibadet olduğu için abdest almak sünnete uygundur. Ama nurun alan nur cümlesi diyor ki هذه cümle, cümle şerde diyor. Yani sonradan bu cümle ravi tarafından ne yapılmıştır? Bu hadise mı? Ey hadisi konuşurken ondan sonra bu cümleyi de konuşmuş. Ondan sonra bu hadisi ondan alan kişiler bu cümle hadisten olduğunu tahmin ederek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 2 üç defa peş peşe alması nedir? Bu kesinlikle sünnete aykırıdır. Aleyhissalatü vesselam böyle bir abdest almış değil. Ashabı da böyle bir abdest almış değiller. Kala'l-Hafızı bin Hacer Rahimahullah. el bin Hacer el-Haskalani biliyorsunuz Şafii alimlerden birisi olup ancak mustakil bir alimdir. Ey sahih hadisi gördüğü zaman imamının mezhebini bırakarak hadise sarılıyor. Yani kendisinin Şafii mezhebine mensup olduğunu söylüyor ama diyor hadise bağlıyım. Hadisi gördüğü zaman imamının görüşüne yapıyor. Bırakarak hadise sarlıyor. İmam Ebu Hanife aynı görüştedir. İle sahih hadis ve o mezhebi hadis sahih olursa o benim mezhebimdir ona uyun. İşte İmam Hacib el de böyle bir kişi. Diyor ki: "Vaktelafe nazarul uleme. Fezehebe el-cemhur ila istihbab ta'hir gıslir riclein fil Bazı alimler diyor ayakları usulden sonra ne yapıyor? Tehir ederek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 Ama temizlik babından, temizlik babından burada ayakların yıkanması temizlik babından daha uygundur. İze kana gayra nazif fel mustahab ta'hiru Eğer o yer temiz değilse, yani ayakları toprakla veya başka şeylerden kirlenince tahmin ediyorsa o zaman ayaklarını abdestten şey husulden sonra yıkaması daha uygundur diyor. Ve ille fet Eğer öyle bir şey söz konusu değilse, o zaman abdestini gusül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 aleyhissalatü vesselam dikkat ediyoruz. Aişe bunu rivayet ediyor. Bu hadisi İmam buhari rivayet etmiş. Meymuna radiyallahu anha bunu da rivayet ediyor. Bu da İmam Bukhari rivayet etmiş. Her ikisi de sahihtir. O zaman her ikisi sahih sene yapmak lazım. İmam Malik'in burada e, Cumhur'un söylediği aksıt. Cumhur'un söylediği ve İmam Malik'in söylediği gibi eğer temiz değilse teahhir etmekte. Ama temizse o zaman abdesti baştan sona kadar almak. Yaz İmam Elbani diyor ki peki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 bazen bunu yapıyor. Çünkü Ali Aset ve Senem bunu da yapmış, bunu da yapmış. İllet çünkü Ali Aset ve sen burada illete değinmemiştir. Buradaki illete değinmemin e, kim değiniyor? İmam Malik rahimeullah. Yani bu onun kendi onun kendi görüşü. Eğer diyor yer temiz değilse ve da ayakları kirlenecekse, tamam mı? O zaman ayaklarını tehir etmek daha uygundur diyor. İmam Elbani rahimeullah ve kal şeyh Elbani El rahimeullah fi'l irwa وهذا نص على جواز تأخير غسل الرجلين في الغسل بخلاف حديث عائشه. Bundan önceki ne diyor Aişe anh? Baştan sona kadar ay namaz namaz için alınan abdest gibi abdest alıyordu. Veallahu sallallahu aleyhi ve sellem kana yefal diyor. İmam Elbani rahimehullah diyor ki, "Vallahi a'lem" diyor. Her ikisini de yapıyordu. Yani bazen bunu ay Meymune'nin öne sürdüğü hadis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 İsterse tabii ki eğer demin ki anlattığımız ihtilaftan kaçınacak olursa Şafii ise ve bu görüşe inanıyorsa mutlak manada abdest alması şarttır. Yok Şafii'de değilse diğer mezhepleri veya o da sayı görü tercih ediyorsa o zaman bazen bunu yapar, bazen bunu yapar. 8.'si <gülüyor> ise diyor ki: "Ademul vudu' ba'de'l gusl" Ey gusulden sonra abdestin alınmaması. Niçin? Çünkü başta abdest almış. Yani gusulden önce abdest aldığı için gusul bittikten sonra tekrar bir abdest alması sünnete aykırıdır. Diyor ki An Aişe'de radıyallahu anha kalet Kâne Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem yaghtesilû ve yusallir rek'ateyn ve salat-ı l salat el l ay ey fecir namazı. Ve la arahu yuhdithu budu en ba'del gusli Gusul abdestini aldıktan sonra Tamam mı? tekrar ayrı bir abdest aldığını görmüyordum. Ve hatırlıyorsanız bundan önceki dersimizde gusül babında ne demiştik? Demiştik ki validemiz Ayşe radıyallahu de diyor ki cünüplükten dolayı cünüplükten dolayı gusül abdesti alacağımız zaman Allah Resulü ve ile beraber banyoda ne yapıyorduk? Banyoda ikimiz beraber yıkanıyorduk. Burada çünkü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 ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل tekrar abdest aldığını görmedim çünkü genelde validemiz ayşe radıyallahu anh onun yanında olduğu zaman cünüplükten dolayı gusül abdesti beraber alıyorlardı dolayısıyla beraber oldukları için banyo içinde gusülden sonra ayrı bir abdest aldığını görmüyor görmediğinden dolayı bu hadisi rivayet ediyor ha o zaman bu hadise göre eğer şafii bir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 Abdest esnasında ağza burnasına su vermek nedir? Sünnet. Sünnettir. Sahih görüşe göre, El-Kavlul-Raciha'ya göre nedir? Ağza burnasına su vermek abdest esnasında vaciptir. İmam-ı Şafii mezhebine mezhebinde bazı alimler aynı şekilde ağza burnasına su vermek sünnettir diyorlar. Ama bizzat İmam-ı Şafii Rahimahullah ağza burnasına su vermek vacip olduğunu söylüyor. Ha, o zaman sahih görüşe göre ister abdeste olsun, ister gusülde olsun ağza, burna su vermek nedir? Vaciptir. Burada hatırlıyorsanız demiştik ki muhteber ihtilaflarda Müslümana, muttaki olan Müslümana düşen görev nedir? En eftalını, hilaftan kaçmak için en eftalını almasıdır. Madem ki burada ihtilaf etmişler, bu ihtilaf da muteberdir. Çünkü buranın delilleri var, buranın delilleri var. O zaman muttaki bir Müslüman için gereken şu, ey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 Kesinlikle namazının terki küfürdür. Hatta Ebun Bez Rahim diyor ki bir namazı amden, kasten terk ederse dinden çıkar. Bir namaz. Ey fecir namazını mesela bilerek kaçırıyor. Ey kalkmak istemiyor. Öğle namazı okundu ve bilerek adam işiyle gücüyle meşgul olup kılmıyor. Ebun Bez'e göre bu kişi kafir olur. Ebun Uthemin ile diğer alimlere göre kafir değildir. Hembeli fukahasının cumhuruna göre namazın terki küfür değildir. Ey cumhurla beraber dilir.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 Gerçek mutlaki bir kişi buna uygun hareket etmesi şarttır. Dolayısıyla buradaki e, usulden sonraki abdest almak eğer hakikaten, hakikaten orada necis veyahut da kirli bir şey yoksa en doğrusu ayaklarını sona bırakması değil baştan sona kadar ey abdestin başlangıcında bütün abdestini alır. Daha okunduğa. Tamam. Evet, yetiştik. Ta burada vakit bittiğinden dolayı son veriyoruz. Allah Celle Celaluhu ömür ve sıhhat verirse gelecek hafta inşallah 9.dan başlayarak devam edeceğiz. Hala Allahu alem ve sallallahu aleyhi ve Muhammed ve Subhanak Allahumma ve Olur, şimdi Neyden terk ile ihmal ayrı bir şey değil mi? Yani ayranla anlam taşımıyor? Şimdi bir ihmal ediyor birinde vakitini geçiriyor veyahut da bir gününü geçiriyor. Bir de terk etmek yani bırakmak anlamına geliyor Yani onların uzaklarını... İhmal işte buradaki ihmal bilerek örneğin adam öğle namazı okundu. Şimdi i̇hmal, diyelim ki... İhmal oluyor. Terk olmuyor. Şimdi akşam namazı okundu. Oturuyoruz konuşuyoruz mesela. Gırbır gırbır gırbır. Veyahut da bir iş yerim var, iş yerimde çalışıyorum. Artık iş yeri ne olursa olsun önemli değil. Artık masa başında olur, fabrika başında olur, bir tezgah başında olur fark etmiyor. Ezan okunduğunu biliyor, vaktin girdiğini biliyor. Ama hiç kala almıyor yani, hiç önemsemiyor. Kılmış da kılmamış da onun için fark etmiyor yani. Ve adam alışverişini veyahut da gırgırını mırgırını Allah'ın farz kıldığı namaza, ...tercih ederek ne yapmıyor? Namaz kılmıyor. Adam mesela iskambil oynuyor. veya hatta bundan çok daha önemli. Bir futbol maçı var mesela. Biliyorsunuz şu an bu dönemde... ...bu zamanda insanlar... ...belki... ...namaza değer verdikleri kadar... daha fazla... ...maça çok daha değer veriyorlar. Örneğin uluslararası bir maç var. Adam bu maçı bıraksa... ...maçtan olacak. Ne yapıyor adam? Maçı bırakmıyor akşam namazı gidiyor, yatsı namazı gidiyor ve biliyorsunuz burada statta Melik Fahed Rahimahullah hayatında biliyorsunuz Maradona gelmişti buraya. Hatırlıyor musunuz? Fahed Stad'ında stadında bir maç olmuştu. Açılış maçı. Ve orada ikindi namazı kılınmadı. O zaman Ebun Bez Rahimahullah dedi ki kim bunu yaptıysa dinden çıkar dedi. Ve o zaman Melik Fahed Rahimahullah ile ee, Ebun Bez arasında büyük bir kargaşa olmuştu. Ve yine Ebun Bez bu görüşünden vazgeçmedi. Diyor ki maç mı daha önemli namaz mı daha önemli diyor. Burada maç tercih ediliyorsa o zaman buradaki kulluk Allah'a değil maça veya da maçı yapan kişilere karşıdır. Diğerleri diyorlar ki efendim işte tamam. yani bu bir şey olsun. Müslüman bulamazsın. Herkes aynı hataya düşmüştü. Herkesin yaptığı Ama, Herkes o, o beda, ama, bakma Allah ama Allah. şimdi bir amel Abdullah abi, doğruysa yani Rabbani alim böyle olur, Hak, hakkı söyleyecek yani. Ama herkes alim değil ki yani şimdi avamda herkes alim değil. Yok ama ehmiyetini öğrenince dedim.